Soru-Cevap Hazırlanan ve sunan Eczacı Gülcemin Kılıç Radyo Havan'dan herkese merhaba. Bir soru-cevap programı ile bugün de sizlerle birlikteyiz. Ben Eczacı Gülcemin Kılıç... Bugün de soru ve cevap için sizlerle beraberim. Bana ulaşmak için kiliç.io.org.tr adresini kullanabilirsiniz. Bugünün sorusuna gelince, eczanelerde hangi ürünler satılır ve satılabilir? Eczanelerde satılan ürünler, yalnızca eczanede satılan ürünler ve eczane veya eczane dışında da satılabilen ürünler olmak üzere ikiye ayrılır. Yalnızca ezanede satılan ürünler Beşeri ilaçlar Sağlık Bakanlığından ruhsatlı geleneksel bitkisel tıbbi ürünler Sağlık Bakanlığının iznine tabi olan homeopatik tıbbi ürünler Enterel beslenme ürünleri dahil özel tıbbi amaçlı diyet gıdalar ve özel tıbbi amaçlı bebek mamaları yalnızca ezanede satılır. Ezanı dışında herhangi bir yerde satışı mümkün değildir. Eczane dışında da satılabilen ürünler. Bunlar gıda takviyeleri, ziraatte kullanılan ilaç, kimyevi madde ve diğer sağlık ürünleri, veteriner ilaçları, kozmetikler, tıbbi malzemeler, anne sütü ve beslenme yetersizliğinde kullanılan çocuk mamaları, erişkinlerin metabolizma bozukluklarında kullanılan tüm destekleyici ürünler. Bunlar hem eczanede hem eczane dışında da satılabilen ürünler grubundadır. Bugünün soru ve cevabı ile sizlerle birlikteydik. Sorularınız için elektronik posta adresimi tekrarlamak istiyorum. kiliç.io.org.tr adresinden bana her türlü sorularınızı ulaştırabilirsiniz. Tekrar görüşmek üzere, iyi çalışmalar. Soru, cevap Hazırlayan Mesutan, eczacı Gülcanın kılıç.